Özel bir şirkette çalışıyorum. Prim sistemi var. Fazla çalışarak prim alıyoruz. Beden yıpranıyor, caiz midir? Artı bu primden ay sonu şirket bir kesinti yapıyor. Acaba burada bir hak yenilmesi söz konusu mu demişler hocam? Evet. Ağzıbillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatü vesselamu aleyhi ve resulallah. Tabi bir işçi işvereniyle yaptığı sözleşme ücretini alır. Yani yaptığı sözleşmede işte şurada fazla çalışırsanız veya şurada fazla iş üretirseniz size maaşınızın üzerine şu kadar para vereceğim diyorsa bu caizdir. Dinen bir sakıncası yok. Şimdi o primden kesme konusuna gelince o da anlaşmaya bağlı. Yani keyfi kesmez herhalde. Yani konuşmadıkları halde hani bir kesinti yapılmaması gerektiği halde keyfi kesinti yapıyorsa tabii ki caiz olmaz. Hak geçmiş olur. Evet. Ama önceden diyelim ki o kesinti nedir, vergi midir, başka bir şey midir onu da bilmiyoruz tabii.